Zaman yayıncılık sunar. Dev dev dev. Metin yazarı, yazarı Ömer, Ömer Karaoğlu. Besteler Tamel Uğurman. Esrahmet rüzgarı es üstümüze Bugün sımsıcak çöl kumlarında Zorluk seferinde zorluk erleriyle Hedef bellidir yolumuz şama Esrahmet rüzgarı es üstümüze Bugün sımsıcak çöl kumlarında Zorluk seferinde zorluk erleriyle Hedef bellidir o günler Mekke'ydi, sapıklığın azlığı, zulmün, tecavüzün hayat tarzı olduğu şehrin adı. Yüce Allah kulluğundan yüz çevirenlere rahmet pınarını çevirdi bir kere daha. Birçok kere tarihte olduğu gibi. Kullarının en şereflisinin diliyle, kutlu elçisiyle çağırdı dost doğru yola eşsiz ve tek ilahın hükümranlığıyla. Bir kıyam silkindi şehirlerin arasından, o yüce insandan cümle aleme. İnkarcılara, Allah'ın vaadinden yüz çevirenlere, yakıcı çöl rüzgarı, oldu tevhid, çarptı yüzlere. Ve fetih nimetiyle bir mükafat oldu müminlere Mekke. Mekke. İslamiyetle tutuşan, karanlıkları ağırtan bir nur oldu Mekke. ...tüm insanlığa bütün yüceliği ve heybetiyle. Mücadele, mücadele. Tevhidin şirkle, küfürle tükenmez mücadelesi. Pusudaydı kafir, gerçeği örten düşüncelerle. O günler Bizans'tı küfrün adı. Heraklius'tu, İslam'a pusu kuranın namı. Yüce Herat. Hristiyan Arap dostlarımızın bildirdiğine göre... ...şu peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan adam ölmüş. Peşinden giden Müslümanlar da kıtlık ve yokluk yüzünden perişanmış. Servetleri de tükenmiş. Eğer onları dinine katmayı istiyorsan... ...şimdi tam sırasıdır. Ya demek durum böyle. Güzel. Hristiyan Arap dostlarımızın hakkı var. Haberler doğruysa eğer. Hmm. Sen Kubat... Emredin efendimiz. Ordu derhal hazırlansın. Kumanda senindir. 40 bin kişilik bir kuvvet Müslümanların hakkından gelecektir. Bir de Arap dostlarımıza haber salınsa zannederim iyi olur. Sen ne dersin Kubat? Baş üstüne Yüce İmparator. Umduğunuzdan da kolay olacak, inanın. Hiç şüpheniz olmasın. Gün bugün, fırsat bu fırsattır dedi Rumlar. Kara yüreklerinden, kara beyinlerinden doğan emirleri ulaştırdılar. Hükmettikleri derebeylerine. Ve Hristiyan Araplara o günlerde. O günlerde bugünlerdi. İslam Allah'a dayanmayan bütün düzenler için tehlike, inananlar için rahmet demekti. O günlerde Heraklius'tu saldırganın adı. Müslümanların durgunluğundan istifade düşüncesiyle sarıldı aklına gelen fırsata. Heraklius'un eğer doğruysa dediği haber asılsızdı. Peygamber ölmemişti. O ve inananlar İslam davası için nefes alıyorlardı. Ve inananlara ulaşan haberler Heraklis'e ulaşanlardan daha sağlam, daha doğruydu. Duydunuz mu kardeşlerim? Gazetane hükümdarlarından biri hazırlık içindeymiş. Üzerimize yürümek için atlarını nallatmaya başlamışlar bile. Yorumlar, binlerce asker ve at toplamışlar. Medine'ye gelen tüccarlardan işittim. Şam'da askeri yığınaklar yapılıyormuş. Nebatilerin dediğine göre Lam, Cüzzam, Gassan ve pek çok kabilede bize karşı hazırlık içindeymiş Kardeşlerim, Müslümanlar Allah Resulü savaş için hazırlanmamızı emrediyor Medineliler, Allah Resulü ilk defa hedefimizi bildirdi Sefer Şam'a Hedefimiz Şam yolu kardeşlerim Yol bu kez oldukça uzun ve zorluydu. Allah askerleri için Necid'de kıtlığın develeri kırdığı o zamanlarda hurmalar iyiden iyiye olgunlaşmış, meyveler neredeyse toplanmaya hazırdı. Hurmaların cazibesi kadar güneşin caydırıcı sıcağı da gözden kaçmıyordu. Ve düşman hayli kuvvetli görünüyordu. Düşmanın kuvvetine göre bir hazırlık için Çoktan davranmış da sahabiler Kılıçlar Allah için bileniyor Binekler zorlu yola koyulmak üzere Hazırlanıyordu artık Baksana Şu ilerideki Kaab bin Malik değil mi? Nereye gidiyor acaba? Evet o Akabe ehlinden kab. Herhalde bizler gibi sefere hazırlanıyor O da biliyor ki bu defa yolumuz zorlu İyi bir hazırlık yapmak için Şimdiden davranmalıyız bu gazve zorluk gazvesi Bugünler zorluk günleriydi Meyvelerin olgunlaştığı Serin gölgelere koşulduğu o günlerde Açlığı, susuzluğu Hatta ölümü göze alıp Uzun ve zorlu bir yola atılmak Hiç akıllıca gelmedi münafıklara Akıllarınca O günlerde münafık dağıtları Bugünlerde de aynı O günler münafık dağıdı ...bugünlerde daha süslü lakapları var ve maskeleri. Şeytan teslim aldı nefislerini. Nefisleri oldu, özürleri oldu şeytan. Vardılar peygamberin huzuruna ve sıraladılar mazeretlerini münafıklar. İbni Kays'ın sözlerini işitmişsinizdir. Allah Resulüne özür beyan edip izin istemiş. Peki mazereti neymiş? Beni sarışın kadınları. Huy olarak kadına düşkün biri olduğunu... Rum kadınlarını görüp bir fitneye düşmekten korktuğunu söylemiş peygambere. Bu sefer izin verip kendisini belaya sokmamasını istemiş Allah Resulünden. "Sudsullah ona ne demiş?" Ondan yüz çevirip kendisine izin verdiğini söylemiş. Allahu Akbar. Bu nasıl iş? Nasıl böyle konuşur Allah Resulü ile? Bu bu bu nasıl özürdür? Nasıl kabulü beklenir böylesine bir özrün? Bilmiyorum. Bilemiyorum. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Münafıklardan bir kısmı, Ya Resulallah... Bana izin Bana verdi, şimdide, fitne, ve fitne ve felakete, felakete düşürmezlerler Fakat, Fakat iyi, bilmelidirler iyi bilmelidirler ki asıl felakete, asıl felakete onlar düştüler. Muhakkak, Muhakkak ki cehennem tüm kafirleri kaplayacaktır. Muhammed güç bir durumda. Şiddetli sıcaklarda ve çok uzak diyarlarda Rumlarla çarpışacak. Halbuki buna yetecek kuvvet yok. <gülüyor> Herhalde Muhammed onlarla çarpışmayı oyun sanıyor. Rumlarla savaşmayı, Araplarla savaşmayı mı benzetiyor? Ne dersin ya İbniser'in? Vallahi onun asabını bir sabah... ...ikişer ikişer iplere bağlanmış olarak görür gibiyim. <gülüyor> Abdullah İbni Übeydi münafığın adı. Ve muradı korkutmaktı Müslümanları. Vazgeçirmek. İçinden taşan nifak tohumlarını Allah'a ve Resulüne bağlı gönüllere ekmek içindi bütün tasası, nefreti. Korku kilitlemişti kafasını. Bilirdi yoksa Allah'ın askerlerinin yüreklerine korku salamayacağını. Bilirdi canını, malını verip cenneti satın alanları yollarından döndüremeyeceğini. Bilirdi hepsini, bilseydi Rabbini. Yetmiyordu münafıklara küfürleriyle baş başa kalmak. Bütün emelleri, çabaları nifak ekip bozgun biçmekti. Yuvaları örümcek ağları, saçlıkları kör bir ateşin karanlığı. Rehberleri ise küçük akılları küçücük akıllarıydı. Hazırlıklar neredeyse tamamlanıyor. Zorlu kordusunun hareketi yakındır artık. Ebu Bekir'i ve Ömer'i gördün mü? İkisi de orduyu donatmak için yarışıyorlar. Ve bütün kardeşlerimiz... ...hepsi de yarışıyor hayırda. Kadınlar küpelerini, bileziklerini... ...bütün mücevherlerini... ...yığıyor mescide. Ya Osman? Osman 950 devesi... ...50 atı ve 1000 dinarını... ...infak etmiş oldu ya. Resulullah da buyurdu ki... ...zorluk ordusunu donatana cennet vardır. Şu devem var ya... ...şu tek devem... ...evet... Neden? Neden olmasın? Ben Allah Resulü'ne gidiyorum kardeşim. Ve hareket etti İslam ordusu. Düştü yola İslam. Müslüman ordu oldu, yol oldu. Damları doldurdu kadınlar. Peygamber vekili olarak Hazreti Ali kaldı geride. Müminlerin cihadı talebeden duygularına katıldı kadınlar, çocuklar, yaşlılar da. Hareket etti İslam. Mızrak oldu, ok oldu, at, kılıç, kalkan oldu. Ordu oldu Müslümanlar. İslam ordusu, zorluk ordusu. Tabu görebiliyor musun? Hayır. Ama daha önce hazırlık içinde olduğunu sanıyordum. E, herhalde buradadır. Çünkü biliyorsun güçsüzler, özürlüler ve münafıklardan başkası kalmadı geride. Allah Resulü sıcakta rüzgarda yansın, toz toprak içinde kalsın. Ebu Hayseme de burada serilip gölgede oturup... ...hazır yemekler ve soğuk sularla sefa sürsün. Bu olamaz. Bu olamaz. Derhal yolluk hazırlayın. İslam ordusuna yetişmeliyim. Adı Ebu Haysemeydi. Kınadı nefsini, yetişti Allah askerlerine. İman dolu bir kalp... ...müminlerden ayrı nasıl çarpardı ki... ...hiçbir sızı duymadan... Yalnız Allah için adım atılan bir günde nasıl Allah ve Resulünden ayrı kalınabilirdi ki? Geç kalıp da son bir gayretle orduya yetişen yalnız Ebu Haysem'e değildi. Öte yandan Ebu Zer'in orduya gelişi de bir başkaydı. Hayret uyandıran bir azim ve kararlılık içerisinde tek başına iman ve kararlılık dolu yüreğiyle kalabalık bir ordu gibiydi... Ebu Zer Baksanıza şu gerideki adam kim? Ebu Zer'e benziyor Ebu Zer mi? Ebu Zer mi? Ama ama bineksiz Yükünü de sırtına almış Bize doğru geliyor Ya Resulallah işte Ebu Zer Evet ta kendisi Ebu Zer bu İşte o an Şöyle buyurdu Allah Resulü Ebu Zer hakkında. Ebu Zer, o yalnız gezer, yalnız ölür ve yalnız haşrondur. Ve o günlerde geç de olsa kavuşuyordu kimileri ya Buluşuyordu kimileri çölü yer zahmetlerle, dudaklar kurusa da sıcak ve susuzluktan. Güle güle yaşanan bir heyecan, bir iman aşkıydı gönüllerde yanan. Ya geridekiler? Geride kalan Ka'ab bin Malik ve iki arkadaşı Mürare ile Hilal. Onların ne yaptığını bilemiyordu sahabiler. Bu üç sahabiyi Allah yolunda cihattan alıkoyan neydi? Neden zorluk ordusu için kuşanmamışlardı? Akabe'de peygambere biat eden Ka'ab bin Malik'i geri bırakan neydi? ...satın alabilecek müşteyim. Bir deve alıp onunla gideceğim. Ya sen Hilal? Evet. Yarın sabah çıktığımızda... ...iki deve satın alalım. Peygambere yetişip katılalım. Bu fırsat kaçırılmaz. Hem ordu yola çıkalı ne kadar oldu ki? Henüz bir fırsat var bizim için. Haklısın Mürare. Biz hala Medine'de mıhlanıp kalmış... ...ha bugün ha yarın diye tartışıyoruz. Evet yarın. Yarın sabah... ...develeri alalım. Mürare ile Hilal... Tereddütler içerisinde bocalarken zorluk erleri aşılması güç yola çoktan koyulmuştu ve zahmet dolu yolculuğun alınlarında biriktirdiği her damla ter süzülüp düştükçe alınları daha bir parlıyor aydınlanıyordu. Zorlu sıcağı Kızgın çöl toprağını katık biliyorlardı imanlarına. Bineklerinin attığı her adımda sabrı taşıyorlar, Allah kelimesini Benim. yüceltmek için yürümenin huzurunu tadıyorlardı. Ve sanki güneş serin oluyordu. Ve sanki setler düzlenip zorlar kolaylaşıyordu iman eden yüreklere. Ve Tebuk önleri alışık olmadığı konuklara şahit oluyordu nihayet. Belki de hiç beklemediği, ummadığı bir görünüşle. Yarı es üstümüze Bugün sımsıcak çöl kumlarında Zorluk seferinde zorluk erleriyle Hedef bellidir yolumuz şama Şafak sökerken biz mücahidiz Onun yolunda onun eliyiz Gönlümüz imanla yanıyor bizi Allah'tan geldik, hep döneriz. Es rahmet rüzgarı es üstümüze, bugün sımsıcak çöl kumlarında. Zorluk seferinde, zorluk terleriyle hedef bellidir yolumuz şama. Ebu Hayseme, hoş bahçesinde tek başına nefsin'e köle, nefsin'i kınadı düştü yollara, yetişti Allah'ın askerlerine. Es rahmet rüzgarı es üstümüze Bugün sımsıcak çöl kumlarında Zorluk seferinde zorluk elleriyle Hedef bellidir yolumuz şama Allah yolunda cihad edenler Her adımda şehadeti özlerler Yol değil Sıcaktan kaçanlar Er ya da geç bir gün Pişman olurlar Es rahmet rüzgarı Es üstümüze Bugün sımsıcak Çöl kumlarında Zorluk seferinde Zorluk erleriyle Hedef bellidir Yolumuz şaman Yarab sen bizi Doğru yayın et, Tevuk'ta zafer ver, yolda da kuvvet. Cihad emredildi, ne duruyorsun, haydi Müslüman durma cihade. Es rahmet rüzgarı es üstümüze, bugün sımsıcak çöl kumlarında. Zorluk seferinde, zorluk elleriyle, hedef bellidir yolumuz Şam'a. Es rahmet rüzgarı Es üstümüze Bugün sımsıcak çöl kumlarında Zorluk seferinde Zorluk erleriyle Hedef bellidir Yolumuz şama Ortalıkta ne Kaiser'den Ne de askerlerinden bir hareket yok Evet Hristiyan Araplarından da bir eser göremiyorum Yoksa Yoksa korkuyorlar mı ama onların ne silahları ne de sayıları hiç de yaban atılmaz diyebilirdik. Kim bilir, kim bilir belki de... Evet, Kaiser Heraklius ve çevresinde bir endişe, bir kıpırdanma görünüyordu artık. Muhteşem bir teçhizatla Şam yakınlarına kadar gelen İslam ordusunun haberi tedirgin etmişti onları. Şimdi Heraklius hareketsiz, Hristiyan Araplar sessizdi. ...savaş meydanını boş bırakmak yanlısıydılar. Oysa bir zaman önce ilk hamleyi planlayarak yanıp tutuşanlar da kendileriydi. Ama İslam'ın nefesini enselerinde hissetmeleri... ...Allah'a karşı suçlu olanlar için bir korkunun, bir tasanın başlangıcıydı. Dahası bu kimseler, la ilahe illallah sözünü hazmedemeyenlerdi. O sözün ürküttükleriydi. Bir tasayla başlayan iş, büyüyerek... Kurulu tahtları, düzenli hayatları, batıl ama halkın benimsediği otoriteleri yıkmaya kadar varabilirdi. Daha ne kadar gideceğiz? Resulullah ne buyuruyor? Peygamber Ömer İbni Hattab'a fikrini sorduğunda Ömer, eğer gitmekle emrolunduysan bunu yap demiş. Peki Resulullah ne demiş? Eğer bu hususta emrolunsaydım zaten size danışmazdım buyurmuş. Sonra Ömer Resulullah'a, ya Resulullah... Buralar tamamen Rum'dur Bir tek Müslüman bile bulunmaz Bu kadar yaklaşmakla onları yeterince korkuttuk Uygun bulursam dönelim Ya da Yüce Allah Bu husustaki emrini bildirecektir demiş Yani dönecek miyiz? Allah Resulü uygun görürse Artık döneceğiz sanırım Bu bizim için bir zaferdir Bütün Müslümanların zaferi O zaman gidecek zaman değil Hür abi. Hiçbir evde özürlülerle münafıklardan başkasını göremiyorum. Üzülüyorum durumumuza doğrusu. Oysa Allah'ın Resulü aşıp gitti beldeleri. Ya biz? Bize ne oldu? Biz ne Bilmiyorum, yapıyoruz burada? Bilmiyorum Hüla. Bilmiyorum. İmtihan değişirdi kişiden kişiye. Gerçekten özürü olanlar için denecek yoktu. Güçsüzlükleriydi onları engelleyen ama o üç kişi... O üç sahabi onları ne engelleyebilirdi? O günler için Ka'ab şöyle derdi. Ben Tebük seferinden geri kalışın sırasındaki kadar hiçbir zaman kuvvet ve kolaylığa sahip olmamıştım. Allah'a yemin olsun ki Tebük seferinden önce hiçbir vakit yanımda iki devem bir arada bulunmamıştı. O gaza sırasında ise iki devem vardı. Dur kimsin sen nereden geliyorsun Ben Müslümanların yanından geliyorum Allah'ın Resulünden Kayser Heraklius'a haber getirdim Hadi geç Yüce Heraklius Dışarıda Muhammed'in yanından geldiğini söyleyen biri var Huzurunuza girmek istiyorum Bırakın gelsin Kimsin sen Selam hidayete tabi olana. Ey imparator, Adım Dıhye. Allah'ın elçisi sana bu mektubu yolladı. Oku bakalım ne istiyor Muhammed? Allah'ın Resulü Muhammed'den Rumların sahibine. Seni İslam'a çağırıyorum. Müslüman olursan Müslüman olanın sahip olduğu haklara sahip olacaksın. Onların mükellef bulunduğu şeylerle sen de mükellef bulunacaksın. İslam'a girmeyeceksen cizye verirsin. Çünkü Allah kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resul'ün haram kıldığı şeyleri haram tanımayan, hak dinini din olarak kabul etmeyenlerle zelil ve hakir olarak kendi elleriyle cizye verecekleri zamana kadar çarpışınız buyuruyor. Kendin Müslüman olmadığın takdirde halkınla İslam dininin arasına girme. Onlar ya İslam'a girerler ya da cizye verirler. Ya demek öyle. Sözlerin bittiyse gidebilirsin. Asker! Komutanlara ve keşişlere haber gönderilsin. Derhal toplansınlar. Sefer, zafer oldu bu hareketle İslam ordusuna. Rum kafirlerine karşı çetin bir imtihanla uzak yollara aşağı aşa gelen Müslümanlara... Neredeyse iman edecek gibi olan Heraklius, çok büyük tepkiyle karşılanacaktı keşişler ve devlet adamları tarafından. Karşısındakini Allah'ın Resulünü bilir gibiydi Heraklius. Ne cesaret edip İslam ordusuyla çarpışmayı ve ne de Müslüman olmayı göze alamamıştı. Civardaki kasabalardan Eyle ahalisi, Cizye vermeyi kabul ederken bölgedeki tüm Hristiyan halk da karşı koymayıp İslam'ın gücüne şahadet edercesine susuyor, hareketsiz kalıyordu. Tebuk mevkiine varıncaya kadar Resulullah geride kalıp da gazveye katılmayan Ka'b bin Malik ve iki arkadaşını hiç anmadı. Nihayet Tebuk Ka'b'ın ne yaptığını sormuştu. Ya Resulullah! Kardeşimiz Kağab'ı kibir ve gururla iki yanına bakıp durması hapsetmiştir. Bunlar nasıl sözler ya İbni Üney's? Vallahi ya Resulallah biz Kağab hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyoruz. Abdullah İbni Üney's'in sözlerine Muaz karşı çıkıyordu. Allah Resulü ise susuyordu. İslam ordusunun dönmesi artık yakındır. Evet Tebük'ten yola çıkalı epey olmalı. Neredeyse dönerler Medine'ye. Yarın Resulullah'ın gazabından ne söylerim de kurtulurum. Gelmesi yaklaştı işte. Bu yalanları bir kenara atmalıyım. Yalanlarla, batıl mazeretlerle hiç kurtulmak mümkün müdür ondan? Evet evet doğruyu söylemeliyim. Gerçeği anlatmalıyım Medine'ye girince. Halkın konuşmalarını duyan Kab'ı bir hüzün ve keder sarmıştı bile. Her gün özürlülerle yaşlıları ve çocukları çevrelerinde görmeleri... ...kağıt ve arkadaşlarını zaten dayanılmaz bir üzüntüye boğmuştu. Kalpleri fesatla dolu olan münafıkları görmekse en dayanılmazıydı hüznün. Müslümanlar ordu Medine yolunda göründü. Askerler geliyor. Peygamber geliyor. nefsiyle mücadele edip dururken Medine'ye giriyordu peygamber. Mescidde her zamanki gibi iki rekat namaz kıldı ve hemen etrafını saran münafıklar bahane ve biatlerini peygambere iletiyor, bağışlanma istiyorlardı. Ya Resulullah, biliyorsun biz seninle gelmek isterdik ama mazeretlerimiz bizi alıkoydu. Sana bir atımızı kabul et. Evet ya Resulullah. Yemin ederiz ki Özürlerimiz bizi Medine'de alıkoydu. Bizim için Rabbinden bağışlanma dile. Bu bize kafidir. İşte Ka'ab bin Malik de geldi. Ne diyecek peygambere? Bilmem ama bir özür bildirip kurtulması zor değil. Allah'ın selamı üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Ka'ab selam derince Resulullah gazaplı bir tebessümle gülümsedi. Sonra ona yaklaşmasını işaret etti. Akabe'de söz vermesine rağmen onu alıkoyan engelin ne olduğunu sordu. Evet, vallahi ya Resulallah size nusret etmeye söz verdim. Allah'a yemin olsun ki senden başka şu dünya halkından kimin yanına otursam bir özürle onun gazabından kurtulacağımı sanırım. Çünkü ben diline tartışmak için kuvvet verilmiş biriyim. Lakin şuna inanıyorum ki bugün seni benden hoşnut edecek bir yalan söyleyecek olsam çok sürmez Allah seni hakkımda gazaplandıracaktır. Eğer huzurunda seni hakkımda gazaplandıracak doğru bir söz söylersem herhalde ben bu husustaki kusurumu Allah'ın affedeceğini ümit ederim. ''Hayır ya Resulallah, vallahi benim seferden geri kalmam hakkında Allah'a söyleyecek hiçbir özrüm yoktur.'' Allah Resulü, Kâb'ın bu sözleri üzerine onun hakkında şöyle buyurdu. ''Hakikaten bu doğru söyledi. Ey kab, hadi kalk, Allah hakkında hükmedinceye kadar bekle.'' Vesvese gidi nefislerine, tenbelik çöktü bedenlerine. Vesvese gidi nefislerine, tenbelik çöktü bedenlerine. Kaldılar geri tebuk yolundan, sanki tuttu bir kollarından. Kaldılar geri tebuk yol. Hangi tuttu biri kollardan? Biliyorlardı onlar Allah'ı Tanıyorlardı Resulullah'ı Biliyorlardı onlara Allah'ı Tanıyorlardı Resulullah'ı Ama bir kere zorluk ordusu çok kanaşık git çöl yolunu ama bir kere zorluk vurdu sus çok kanaşık git geç yolunu geldiklerinde çocuklar vardı kadınlar vardı yaşlılar vardı geldiklerinde çocuklar vardı Kadınlar vardı, yaşlılar vardı Allah düşmanlarını gördükçe Üzülle dolup kahrolurlardı Allah düşmanlarını gördükçe Üzülle dolup kahrolurlardı Dinliyorlardı hani onlar Allah'ım Tanıyorlardı Resulullah'ı Dinliyorlardı onlar Allah'ı Tanıyorlardı Resulullah'ı Ama bir kere zorluk ordusu Çoktan aşık gitti çöl yolunu Ama bir kere zorluk ordusu Çoktan aşık idi çünkü yolunu akabe de yürekten söz veren kabimali bir hüzün sardı akabe de yürekten söz veren kabimali bir hüzün sardı ve mülahmin bitti sözleri. Doldu Hilal'in Yaşlı Gözleri Demirale'nin Bitti Sözleri Doldu Hilal'in Yaşlı Gözleri Biliyorlardı onlara Allah'ı Tanıyorlardı Resulullah'ı Biliyorlardı onlara tanı yolmadı da ama bir kere zannı kodusu Çoktan aşık gitti geçen yolunu ama bir kere zorluk ordusu çoktan aşık gitti geçen yolunu fırtıku suca kızgın çölü ezikçe çelleri düşün Zorlu sıcağı kıskın çölü, ezip geçenleri düşündüler Muhlanıp kaldılar Medine'de, dağ gibi şilebekler ilerde Muhlanıp kaldılar Medine'de da gibi çile beklerlerde biniyordu onlar Allahı tanıyorlardı Rasulullahı biniyordu onlar Allahı tanıyorlardı Rasulullahı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 Vallahi biz senin bundan önce bir günah işlediğini bilmeyiz. Seferden geri kalan diğerlerinin mazeretleri gibi mazeret ileri sürmedin. Ve bundan dolayı çok aciz bir duruma düştün. Halbuki özür beyan etseydin... ...Resulullah'ın senin için bağışlanma dilemesi sana yeterdi. Onların sözünü dinleme. Doğruluk üzerinde ol. Sabret kardeşim. Allah senin için bir genişlik ve çıkar yol yaratacaktır inşallah. Muaz ve Ebu Katade... Doğru dediler ama münafıklar öyle ileri gidip söylendiler ki peygamberin yanına gidip sözlerini yalanlamayı bile düşündü Ka'ab. Ama iki kardeşin Rabbin birbirlerine kardeş kıldığı iki insanın o iki Müslümanın dedikleri doğruydu. Ka'ab onlara uydu. Ve ilk sıkıntılar başladı. Zorlu bir imtihanın sabrın zahmet dolu bir arayış sabrının ilk çilesi başladı. Ve onlar Allah Resulünden bir af işareti ararken peygamberin emri geldi. Allah'ın elçisi halkı bizimle konuşmaktan men etti. Halk bizden çekiniyor, bize yüz ekşitiyor. Şu çarşı... Şu yeryüzü yabancı oldu bana. Bu toprak benim bildiğim toprak değil. Kaap bin Marike bakın. İşte bu tarafa geliyor. Bırakın onu, ilişmeyin. Allah'ın Resulü onlarla konuşmayı yasakladı. Haklarında hüküm verilinceye kadar yaklaşmayın. Yahiler ve Mürare biliyorsun, onlar Kaap'tan daha yaşlı. Evlerinde ağlayıp duruyorlarmış bütün gün. Abi nereye gidiyor acaba? Namaz var. Herhalde o da mescide gidiyor. Hadi kardeşlerim biz de toparlanalım. İşte Allah'ın Resulü. Orada mescitte Allah'ım selamına karşılık verdi mi acaba? Dudakları, dudaklarını oynattı mı acaba? Namazı Resulullah'ın yakınında kılıyordu Ka'ab. Gözü sürekli ondaydı. Peygamberin tarafına bakınca Ka'ab, Resulullah yüzünü çeviriyordu. Ka'ab namaza durunca da Allah Resulü ona bakıyordu. Bir umut arıyordu şimdi Ka'ab. Bir tebessüm, bir işaret. Neler feda etmezdi ki bir tebessüm, bir umut ışığı için. Allah'ın selamı üzerine olsun ey Ebu Katade. Ey amcaoğlu, ey Ebu Katade. Allah adına ant vererek sorarım sana. Benim Allah ve Resulü'nü sevdiğimi bilmez misin? Allah adına ant vererek soruyorum sana. Benim Allah'ı ve Resulü'nü sevdiğimi bilmez misin? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Pişmanlık, hüzün Yalnızlık, keder dolu yaşlar Boşandı Kav'ın gözlerinde O ki Akabe ehlindendi Şimdi Müslüman kardeşinin Selamından mahrum Bir garip, bir yalnız Medine'nin kalabalığında Ben Şam halisinden Bir çiftçiyim Kav bin Malik'i arıyorum Bana kim yol gösterir İşte orada Kav şu adam Kav sen misin? Evet benim Gassam Melik'i sana bu mektubu yolladı. Ver bakalım. Haber aldığıma göre sahibin peygamber sana cefa ve eza ediyormuş. Allah seni hakaret görüp hakkın ziyan olacak bir mevkide yaratmamıştır. Orada durma bize gel. Sana şanına layık bir surette hürmet ve ihsanda bulunuruz. Bu da diğeri gibi bela. Evet bir bela. Yaktı mektubu Kaap. Ateşe verdi yeni bir fitneyi, münafıkların başlattığı bir fitneyi iki etmeyecekti. Bir kere mağlup olmuştu ama bir daha asla. Kararlıydı şimdi Kap. eskisinden daha kararlıydı ama bir o kadar çaresiz ve yalnız. Alabildiğince dolu çarşıda tek kişiydi Kap. Onca kelime dilden dile dolaşıp dururken kelimelere yabancı gibiydi. Çarşıda, pazarda, sokakta, mescitte... ...kardeşleriyle konuşmayı, selamlaşmayı özlüyordu. Fakat kendisine ilişmek, kendisiyle konuşmak yasaktı bugün. İmtihanın gereği, pişmanlığın gereği olan bir yasaktı. Derken Huzeyme geldi kaba, Beraberinde imtihanın bir halkası olan yeni bir emirle. Ey Kağb, Allah Resulü sana kadınından ayrılmanı emrediyor. Ne yapacağım? Karımı boşayacak mıyım? Hayır, boşama. Yalnız ondan ayrı bulun. Kadınına yaklaşma. Kap şu anadek gönlüne ortak olan zevcesine şimdi benden uzak ol demeye gidiyordu. Evet, çünkü kap teslim olanlardandı. İşittim, itaat ettim demek onun şiarıydı. izeyeceğim. Hadi ehline git. Allah bu iş hakkında hükmedinceye kadar ailenin yanında kal. Allah Resulü aynı emri Mürare ve Hilale de gönderir. Karısı gelip Hilal'in ihtiyar ve güçsüz olduğunu, bu iş olalı beri durmadan ağladığını söyler. Hilale hizmet için izin ister peygamberden. Allah Resulü de ona izin verir. Ey kaap Hadi sen de davran. Allah Resulünden izin iste. Muhakkak Hilal gibi sana da izin verecektir. Evet bunu yapabilirsin. Böylece hanımına dönersin. Hayır hayır dostlarım. Bunu yapamam. Hangi yüzle çıkarım ondan izin istemeye. Hem ben Hilal'den daha gencim. Yapamam bunu. Ondan böyle bir şey isteyemem. Ben bilirsin kap Ama bir defa istersen belki... Hayır ne olur ısrar etmeyin. ...bunu yapmamaya kararlıyım. On gece daha geçti bu halde. Her gece ağlamak... ...tövbe etmekten başka şey yoktu onlar için. Ve tam elli gün. Elli gün boyunca Kaab ve diğer iki arkadaşı için... ...daralmıştı yeryüzü. Dar gelmişti bütün genişliğine rağmen dünya. Umut arıyordu Mürarenin gözleri. Bağışlanmayı, affedilmeyi, sevinci arıyordu. Ve... Hilal'in gözlerinde gece gündüz sakalından dökülen gözyaşlarından başka bir kıpırdanma yoktu. Boşluğa bakan Rab'lerinin buyruğuna hasret okunan gözlerinde mürareyle Hilal'in. Ağlamak ağlamak beyin ne kadar... ...secdeden kalkmamak kalın çürüyene kadar... Ağlama kallamak pey nereye kadar seçteden kalkmama kalın çürüyene kadar ağlama gün gün günahlara ağlama gözyaşları sel sel olur sürüyene kadar ağla Diken diken acıyı en kutsal görünceye Ve özellerle kalbi doğrayana kadar Diken diken acıyı en kutsal görünceye Ve özellerle kalbi doğrayana kadar Ağlama, yığın yığın günahlara Ağlama, gözyaşları serser olup sürüyene kadar I'm yeah. Geçmek Gerek Çeşit Çeşit Ölümü Ve Söz Vermek Kendine En Son Çizgiye Kadar Bu Yoldan Geçmek Gerek Çeşit Çeşit Ölümü Ve Söz Vermek Kendine En Son Çizgiye Kadar Ağlamak Yığın Yığın günahlara Ağlama Göz Yaşları Sel Sel Olur Sürü Yeme Kadar yoldan Çeşit çeşit ölümü ve söz vermek kendine en son çizgiye kadar. Çizgiden sapmak için bin bir cilve yapsa da Bel bükmek yok şu nefse deniz kuruyana kadar Çizgiden sapmak için bin bir cilve yapsa da Bel bükmek yok şu nefse deniz kuruyana kadar Ağlama, yığın yığın günahlara ağlama Gözyaşları sel sel olur sürüyene kadar Savaş ilan etmek şeytanın her türüne, Tevhid çekirdeğini koruyuncaya kadar. Savaş ilan etmek şeytanın her türüne, Tevhid çekirdeğini koruyuncaya kadar. Ağlamak, yığın yığın günahlara ağlamak, Gözyaşları selser olur sürüyene kadar. Dulaş ilan etmek şeytanın her türüne, tevhid çekirdeğini koruyuncaya kadar ağlamak. ağlamak, ağlamak, ağlamak. Ve bir sabah tövbelerle sürüp gelen yeniden gözyaşlarıyla sulanmaya hazır bir sabah. Allahu akbam, Allahu akbam. Allah'u Ekber, Allah'u Ekber Eş'adu al ve la ilahe illallah Eş'adu al ve la ilahe illallah Bilal'in ezanıyla müjdelenen, beraberinde umut getiren, mutluluk getiren, mağfiret getiren bir sabah <Minnie personagem> Allah'ım sana hamdolsun. Yeryüzü genişliyor adeta. Ferahlık geliyor senin müjdenle. Senin için secdede anım ellerim. Hamdolsun sana Allah'ım. Hamd olsun. Bağışlama genişlikle geldi. Fethetti yüreğini kabın. Genişletti yeryüzü yeniden müjdeyle. Müjde ...Zübeyir bin Avam'ın nal sesleri oldu. Sürdü geçti onu Hamza bin Amr'ın sesi. Yarıştılar Kaab'ı haber vermede. Yarıştılar her ikisi de. Yarıştılar Allah'ın Resulüne. Resulünün de kendilerine ulaştırdığı affı müjdelemekte. Tam 50 gün yeni doğan her sabah beraberinde pişmanlık... ...gözyaşı getirmişti Kaab ve iki arkadaşına. Oysa şimdi bu bambaşka doğan sabah... Yalnızlığı, hüznü, gözyaşlarını silip götürüyordu bir anda. Ama gözleri yine doluyordu Kav'ın. Merhameti bol Rabbinden gelen müjdeyle bu sefer sevincin, affolunma sevincinin gözyaşlarıyla doluyordu. Ey müjdeci, ey affımı haber veren kardeşim. Al şu iki kat elbisemi, bunlar müjdene karşılık sana hediyem olsun. kal dur biraz. Böyle gidemezsin. Bari şunu giy üstüne. Ey bu Katade, ey amca oğlu, ey Allahım, şükürler olsun sana. Tövben mübarek olsun kab. Allah'ın sizi bağışlaması mübarek olsun kardeşim. Kab, Allah Resulü'nün yanına girdi. Onun mübarek yüzü sevinçten parıldar bir haldeydi. Şöyle buyurmuştuk kab: Bir günün hayır ve mutluluğu ile müjde sana ey kab. Annenin seni doğurduğu günden beri yaşadığın günlerin en hayırlısıdır bugün. Ya Resulallah, Allah ve Resulünün rızası için sadaka olmak üzere malımdan sıyrılmak, malımı tamamen dağıtmak istiyorum. Tevbem kabul edildi ya Resulallah, tevbem kabul edildi, affedildim. Bu isteği üzerine Allah Resulü Kaab'dan malının bir kısmını kendisinde alıkoymasını istedi. ...bunun kendisi için daha hayırlı olacağını söyledi. O da Hayber'deki payını ayırdı. Aldanmamakta kararlı olanlar yine karlıydılar. Çile ve sabır, sabır ve müjde. Secde ediyorlardı bir zaman önce... ...içlerinde bir burukluk, boğazlarında düğüm... ...bağışlanmaya hasret dolu gönülleriyle affı arayarak. Yine secde ediyorlardı şimdi... Ama bu defa içlerinde bir huzur ve bir zamanlar kendilerine dar gelen yeryüzüne şimdi sığmayarak mutluluk dolu gönülleriyle şükür ve hamd ile affa kavuşmuş olarak. Ne güceydi Rabbin müjdelemesi. Ne yüceydi Allah'ın Resulü diliyle emin kılınmak. Ve ne güzeldi affa mazhar olmak. Gözyaşlarının, gönülden tövbelerin Kah gündüzün kah gecenin bir ucundaki yakarışlarım karşılığını görmek çile dolu 50 uzun günlük bir bekleyişin haberini Allah lisanıyla duymak. Vallahi salasetin iza aleyhimul seferden geri bırakılan ve haklarında hüküm geciken üç kişinin tevbelerini de Allah kabul etti. Çünkü yeryüzü olanca genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları ...kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah'ın gazabından, ...yine Allah'tan başka sığınacak yer olmadığını anladılar da, ...bundan sonra Allah, onları eski hallerine dönsünler diye, ...tevbeye muvaffak kıldı. Şüphesiz Allah, tevbeyi çokça kabul eden ve esirgeyendir. Ey iman edenler, Allah'tan korkunuz... ...ve doğrularla beraber olunuz. Ey kap, Biliyorsun ki bu sana Rabbinin mükafatı. Doğru sözde olduğun... ...ve doğrularla bulunduğun için... ...gönülden tövbenin bir mükafatı bu. Vallahi kardeşim... ...Allah'a yemin olsun ki... ...bundan böyle ne yalan konuşacağım... ...ve ne de... ...Allah yolunda yürümekten... ...bir adım geri duracağım. Rabbime hamdolsun ki beni pişmanlığım ve samimi tövbemle bağışladı. Ya Hilal ya Mürare onlar ne durumdalar? Kendimden emin olduğum kadar eminim ki onlar da Rablerine şükür ve secde ediyorlardır. Evet dostum geleceklerdir birazdan. Rablerinin rahmeti ve bereketiyle koşarak geleceklerdir. Sa'd bin Malik, Mürare bin Rebi ve Hilal bin Mümeyye. Doğrular, doğrularla beraber olanlar. Günahta ısrar etmeyip ikinci, üçüncü ve sonra gelecek hatalara gönül kapılarını kapayanlar. Sözlerinde samimi olup Allah'ı aldatmanın asla mümkün olmayacağını, ondan yine ancak kendisine sığınılacağını bilenler... ...ve dinlerinde samimi olanlar... ...samimiyeti sinelerinde hissedenler... ...hakkı ve sabrı birbirlerine tavsiye edip... ...kusurları için gönülden yalvaranlar... ...ve bağışlanma sevinciyle birlikte... ...iman eden bütün yüreklere... ...Ka'b bin Malik... ...ve iki kardeşindeki örnek... ...ve iman eden bütün yüreklere... ...bir umut, bir gayret verircesine yaşanan... Tecrübenin nihayeti. Allah'ın rahmeti... ...gazabına yine galip. Ve tövbe. Sığınılacak en serin gölge. Zararda olmaya tahammül edemeyen... ...gönüllerin sesi. Tövbe. Sevdam bizlere ...kuvvet veriyor. Allah eriyor olup... ...savruluyoruz. Sevdan bizlere kuvvet veriyor Allah evi olup savruluyoruz Günah kirlerine bulaşanları Tevbeye çağırıp uyarıyoruz Günah kirlerine bulaşanları Tevbeye çağırıp uyarıyoruz Bedbat olana, yepse düşene Nefsine uyana, tövbe nasib et. Bedvah dolanay, hep sebüşene, Nefsine uyana, tövbe nasib et. İşte hilal ve nüral kap, Gözyaşı dökerek oldular mitap. işte hilal ve nüral eyle kap, Gözyaşı dökerek oldular mitap. Allah'ım onlar tövbeye sığındı, Bugün bizlere de tövbe nasibet. Allah'ım onlar tövbeye sığındı, Bugün bizlere de tövbe nasibet. Bedbat olana, yetse düşene, nefsinə uyana, tövbe nasibet. Bedbat olana, yetse düşene, Nefsime uyanat, tövbe nasire. Sığın tövbenin hoş gölgesine, Orasıdır senin yuvan Müslüman. Sun tövbenin hoş gölgesine, Orasıdır senin yuvan Müslüman. Biz Bir daha yapmayız, azmetmişiz biz, Allah'ım tevbe, tevbe nasip et. Bir daha yapmayız, azmetmişiz biz. Allah'ım tevbe, tevbe nasip et. Bedbaht olana, yetse düşene, Nefsine uyana, tevbe nasip et. Bedbaht olana, yetse düşene, Nefsine uyana, tevbe nasip et. Şah damarımızdan daha yakınsın, sana çağırıp yalvarıyoruz. Şah damarımızdan daha yakınsın, sana çağırıp yalvarıyoruz. Çok, Çok geç olup izlere vurmadan bizler, Allah'ım tevbe. tevbe nasibet Çok geç olup dizlere vurmadan bizler Allah'ın tövbe, tövbe nasibet Bedbaht olana, yetse düşene Nefsine uyana, tövbe nasibet Bedbaht olana, yetse düşene Nefsine uyana, tövbe nasibet Hesap gününün dehşetindeyiz, kimseden kimseye o gün fayda yok. Hesap gününün dehşetindeyiz, kimseden kimseye o gün fayda yok. Her şeyi bilensin, bizse bilmeyiz. Allah'ım tevbe, nasibet. Her şeyi bilensin, bizse bilmeyiz. Allahum tövbe, tövbe nasibet. Bedbaht olana, yetse düşene, nefsine uyana, tövbe nasibet. Bedbaht olana, yetse düşene, nefsine uyana, tövbe nasibet. Bedbaht olana, yetse düşene, nefsine uyana, şah damarımızdan daha yakınsın. Sana çağırıp yalvarıyoruz, çok geç olup bizlere vurmadan bizler, Allah'ım tevbe, tevbe nasip et. Hesap gününün dehşetindeyiz, kimseden kimseye o gün fayda yok, her şeyi bilensin, bizse bilmeyiz, Allah'ım.